Gece ve gündüzün içinde barınan şeyler onundur. O ise semi her birinin sesini hakkıyla işitendir. Alim hallerini hakkıyla bilendir. Kul'a ghayra'llahi ettahizü veliyyan fati'ris-semawati vel-ard wa huwa yut'imu wa la yut'am Kul inni Deki gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren, fakat yedirilmeyen Allah'tan başkasını dost edinir miyim? Deki doğrusu bana, size getirdiğim şeri teslim olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma diye de emrolundum. قُلْ اِنِّي De ki, şüphesiz ben eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. مَنْ o gün kimden o azap def edilirse artık gerçekten Allah ona rahmet etmiştir. İşte apacık kurtuluş budur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu Allah'tan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa işte o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üzerinde mutlak galiptir. Ve o hakim her işi hikmetli olandır. Habir her şeyden haberdar olandır. Kul eyun şeyin ekberu şehadeten qul illahu şehidu beyne ve beyneku ve uhiya ileyhi haza'l-kur'an li unzirakum bihi ve men balag. E innakum la teşhedun en Ulla eşdi Ohi Vaşrifun şahitlik cehdiyle hangi şey daha büyüktür. Deki Allah benimle sizin aranızda en büyük şahidimdir. Ve bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı kimseleri Allah'ın azabına karşı korkutmam için yolundu. Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben buna asla şahitlik etmem. Ve yine de ki, o ancak tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben, sizin Allah'a ortak koşmakta olduklarınızdan uzağın. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kitaplarında alametlerini gördükleri o ahir zaman peygamberini kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratan o kimseler yok mu? İşte onlar iman etmezler. men min bi Allah'a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler. Oyumunun hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini hepsini اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ O gün onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra o şirk koşanlara hani ilah zannetmekte olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. ثُمَّ لَمْ تَكُونُ Vallahi ma kunna Sonra Rabbimiz vallahi biz müşrik kimseler değildik demelerinden başka o gün bir fitnelikleri, cevapları olmayacak. Uğur keyfe kezebu ala enfusihim ve dalle alhumun kânû yefterû nasıl kendilerine karşı yalan söylediler ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti ve minhum men ve cealna ala kulubihim akinneten en yafkahu ve fii adanihim vakra ve in yarav kull ayet illa biha hatta idha cahil İçlerinden seni Kur'an okurken samimiyetsiz olarak dinleyenler vardır. Fakat kendilerini anlamak istemediklerinden bir ceza olarak biz de onu anlamasınlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar zaten inanmıyorlardı. Artık bu halleriyle bütün mucizeleri de görseler yine ona inanmazlar. Hatta o inkar edenler sana geldikleri zaman seninle mücadeleye kalkışarak bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem insanları Kur'an'dan men ederler, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece ancak kendilerini helak ederler. Fakat farkına varmazlar. Muhammed ateşe karşı durdurulduklarında ise artık keşke biz dünyaya döndürürsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri zaman onları bir görsen. min qabl, anhu, innahum Hayır, kalplerinde küfür ve nifak gibi. Daha önce gizlemekte oldukları şeylerin neticesi kendilerine göründü diye böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya döndürülselerdi, kendisinden yasaklandıkları şeylere yine döneceklerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. <gülüyor> Ve yine bütün gördüklerine rağmen onları geri gönderseydik, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz öldükten sonra diriltilecek kimseler de değiliz diyecekler. Velau <gülüyor> ala rabbihim qala hada qalu bala qala bima huzurunda durduruldukları zaman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 Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır Nihayet kıyamet onlara ansızın geldiği zaman onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek orada dünyada ihmal ettiğimiz şeylerden dolayı bize yazıklar olsun diyeceklerdir. Dikkat edin yüklenmekte oldukları şeyler ne kötüdür. <gülüyor> Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise günahlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? Odine la Muhammed şunu elbette biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Halbuki aslında onlar seni yalanlamıyorlar senin yalan söylemediğini bilirler. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlar. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْرِكَ فَصَبَهُ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا فَصَبَهُ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اِلّٰهُ وَلَقَدْ جَاءً Andolsun ki senden önce nice peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabrettiler. Nihayet onlara yardımımız geldi. Çünkü Allah'ın kelimelerini yardım vaadini değiştirebilecek kimse yoktur. Andolsun ki o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Kayu kana kubr aleike eğer onların İslam'dan yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, o halde yerde bir künel veya gökte bir merdiven arayıp da onlara bir mucize getirmeye güç getirebilirsen, haydi getir. Onların iman etmeleri sana ait değildir. Eğer Allah dileseydi onları hidayet üzere elbette bir araya getirirdi. Öyleyse sakın cahillerden olma.